Eksenlerinden uzaklaştırırlar o evladı. Sabretsinler, beklesinler. Eksen kayması çok ıı, sık gördüğümüz özellikle inanç, değer noktasında, hayat evet. felsefesi noktasında çok görülmüş. Önergenliğe çok be belli değil bu. Biraz daha ilerleyen. Biraz daha ilerleyen. Yani ben 18-20'de başlayan bir isyankarlık var. Hayır bu değilmiş yaşanız bize söylediğiniz öyle değilmiş. Bakın şöyle de yaşadım ya evet. da öyle yapmak zorunda değilmişiz ki şeklinde. Tabii bir özgürlük arayışı sanırım.